Allah'a secde etmeyen paraya secde eder. Allah'a ibadet etmeyen kendi nefsine ibadet eder. Anlayışın, übüdü rabbeküm, şeref abdiyettedir. Allah'a kul iki cihana sultan olur. Übüdü rabbeküm, Rabbinize ibadet ediniz. Allah öyle söylüyor, bana ibadet ediniz.